Bismillahirrahmanirrahim Kaf Suresi Bu surede kardeşlerim, Mettih surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden beşe kadar Kaf o şerefli Kur'an'a andolsun ki, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, o kafirler bu şaşıracak bir şey dediler. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı? Bu uzak bir dönüştür. Doğrusu biz toprağın onlardan nelere eksilttiğini biliyoruz. Hatımızdan da her şeyi saklayan bir kitap vardır. Hayır. Onlar hak. Kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi de şaşırmış bir haldeler. Evet. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz o harflerle başlamıştır. Allah Subhanu ve Teala manasını en iyi bilendir. O şerefli Kur'an'a andolsun ki aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da o kâfirler bu şaşılacak bir şey dediler. Kendilerinden kendilerine beşerden bir elçi gönderilmesine şaştılar. Allah subhanahu ve teala başka bir ayet-i de işlerinden bir adama insanları uyar diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti? Buyurur ki, bu şaşılacak bir şey değildir. Zira Allah subhanahu ve teala hem meleklerden hem de insanlardan elçi seçmektedir. Bunlardan sonra allah Teala onların Allah'a dönüş gününü şaşkınlıkla karşılamalarını ve bunun vuku bulmasını uzak görmelerini haber vererek öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı bu uzak bir dönüştür yani onlar biz öldüğümüz, çürüdüğümüz mafsallarımız birbirinden ayrılıp toprak olduğumuz zaman mı bütün bunlardan sonra bu dünya ve bu yapıya dönüş nasıl mümkün olacak bu uzak bir dönüştür vuku bulması son derece uzaktır onlar bunun muhal olduğuna İmkansız olduğuna inanmaktaydılar. Allah Subhanahu ve teala onların bu inançlarını reddederek doğrusu biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini biliyoruz. Çürümekteyken toprağın onların cesetlerinde neleri yediğini biz bilmekteyiz. Onların bedenlerin nelere dağıldığını, nereye gittiğini ve ne hale geldiğini bize gizli değildir duyurmuştur. Ali Vesselam Efendimiz de toprağın insanın her yerini yediğini yalnız kuyruk sokumundaki e, küçük nohut büyüklüğündeki bir kemiği yemediğini acı denet miydi yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeyi yemediğini ve insanların tekrar ondan dirilteceğini, diriltileceğini bize bildirmektedir. Allah ölürken de dirilirken de bizim mü'minlerden 6'dan 11'e kadar üstlerindeki göğe hiç bakmazlar mı? Onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiçbir çatlak da yoktur. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada her türden güzel çiftler yetiştirdik. Allah'a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diye. Gökten bereketli bir su indirdik de, Onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve her biri üstüne didilmiş tomurcuk, Yüksü, yüklü, yüksek kurma ağaçları. Kullara rızık olması için, Ve onunla ölü bir beldeye can verdik, İşte çıkışta böyledir. Rabbimiz Fana ve Eala, kulların vuku bulmasını uzak görerek şaştıkları şeylerden çok daha büyüklerini ortaya çıkarmış olduğu yüce kudretine işaret ediyor ve üstlerindeki göğe hiç bakmazlar mı? Onu nasıl bina etmiş, onu ışıklarla nasıl donatmışız, onda hiçbir çatlak da yoktur buyurmuştur. Rabbimiz ve Teala başka bir ayet kelimede ise gökleri yedi kat üzerine yaratan, olur. Sen Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözüne çevir de bak. Bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözüne tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umluğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Evet. Her yere bakan acaba göğe bakmaya akıl eder mi ki? Gözünü kirleten. Allah'ın haram kıldığı her şeye bu gözü yoran, bakma dediğine bakan, göğe baksa acaba anlar mı evet. Allah Allah'ın subhanahu ve teala, yeryüzünü de genişletip yaydık ve döşedik. Ahalisini sarsmasın diye, ona sabit dağlar koyduk, diyor Yeryüzü her tarafından kendisini kuşatan, su dalgaları üzerine yerleştirilmiş. Orada her çeşit ekin, meyve ve bitkilerden olmak üzere her türden güzel çiftler yetiştirdik. Ve her şeyden çift çift yarattık ki ibret alasınız diyor. Allah'a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diye göklerin yaratılışını göklerde ve yerde yaratılan büyük ayetleri çokça dönen her kul için öğüt, dalalet ve hatırlatma vardır Allah subhanahu ve teala devamlı gökleri ve yeri yaratanın ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah olduğunu ölüleri ve diriltmeye de kadir olduğunu bildiriyor Allah elbette ki ölüleri diriltir muhakkak ki o her şeye kadirdir öldükten sonra dirilmeyi inkar eden o kafirlere Allah subhanahu nasıl ki ölen, kuruyan yeryüzün indirmiş olduğu yağmurla diriltiyorsa öldükten sonra insanları da o şekilde dirilteceğini bildiriyor. 12'den 15'e kadar Onlardan önce Nuh kavmi, Ref halkı ve Semutta tekzip etmişlerdi. At, Firavun kavmi ve Lotun kardeşleri de. Eykelliler ve tutta kavmede. Bunların her biri peygamberleri yalanlamışlardı da. Tehdidim üzerlerine hak olmuştu. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır. Onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. <gülüyor> Allah subhanahu ve teala Kureyş kafirlerini kendilerinden önce yalanlayanlardan onların emsali ve benzerleri olanların başlarına gelen dünyadaki elim, azap ve cezalarla tehdit ediyor. Nitekim Allah subhanahu ve teala Nuh kavmini, bütün yeryüzü halkını suda boğan bir azap ile azaplandırmıştı. Res ashabı da öyle. Onların kıssaları daha önce Furkan suresinde geçmişti. Semud, Ad, Firavun ve Lutun kardeşleri düğünü. Lutun kardeşlerinden maksat Hazreti Lutun kendilerine gönderilmiş olduğu Sedom ahalisinden olan ümmetidir. Onlara tabi olan Gor havzası ahalisi de onlara dahildir. Allahu Teala onları yerin dibine geçirmiş, arazilerini küfürlerini, azgınlıklarını ve hakkazıp gitmeleri sebebiyle pis kokuşmuş bir denize çevirmişti. Ey ki ashabı Hazreti Şuayb'ın kavmidir. Tuba kavmi ise Yemenlidir. Biz Tuba kavminin durumunu burada tekrarına gerek bırakmayacak şekilde Ruhan suresinde anlatmıştık. Evet. Hamd Allah'a mahsustur. Bunların her biri peygamberlerini yalanlamışlardı. Bütün bu ümmetler ve nesiller Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu elçiyi yalanladılar. Her kim Allah'ın bir elçisini yalanlamışsa sanki bütün elçileri yalanlamış gibidir. Ve yalanlamalarına karşılık Allah'ın kendilerine tehdit buyurmuş olduğu azap da onlar hakkında gerçekleşti. Allah subhanahu ve teala ya biz ilk yaratabıysa güçsüz mü düştük? İlkin yaratma bizi aciz mi düşürdü ki ondan yeniden yaratmadan şüphe içindedirler. Hayır, onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. İlk yaratılış bizi aciz, düşürmemiştir. Yeniden yaratmak ise ondan daha kolaydır. Buyurmuştur Rabbimiz Banu Kuvveti Aleyhisselam. 16'dan 22'ye kadar Amdolsun ki insanı biz yarattık ve Nefsinin kendisine ne fısıldadığını da biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturup amellerini tespit eden iki de tespit edici vardır. O bir söz atmaya dursun. Mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi. İşte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Sura üfürülmüştür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Her nefis yanında bir sürücü ve şahitle gelir. Andolsun ki sen bundan gafletteydin. İşte senin perdeni kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir. Rabbimiz ve Teala yaratıcısı olması hasebiyle insana güç getirebileceğini haber veriyor. Onun ilmi insanın bütün yaptıklarını kuşatmıştır. O kadar ki Allahu Teala Adem oğullarının nefislerinin kendilerine fısıldamış olduğu hayri ve şeri dahi bilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şüphesiz ki Allahu Teala ümmetinden konuşmadıkları veya yapmadıkları sürece nefislerinin kendilerine fısıldadıklarından vazgeçmiştir. Onları muayize etmeyecektir buyurmuştur. Biz ona şah damarından daha yakınız. Ayet-i kerimesinde Allah'ın melekleri kastedilmektedir. Allah'ın melekleri insana, onun şah damarından daha yakındırlar. Evet. Allah Subhanahu ve Teala, insana, sağına ve soluna, görevli kıldığı meleklere, hayrı ve şerri yazma konusunda emir vermiş ve onlar insanın her yaptığı iyiliği veya kötülüğünü ne yapmıştır? Zapt etmiştir. Allah subhanahu ve teala hep sadaki hayrı yazan melekleri nasip etsin. Bizden hayır amel olsun ki onlar da hep hayır yazsın, Şerden bizlere uzak kılsın. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kişinin sağındaki melek hayır yazar, soldaki melek de şerri. Soldaki meleğin sağdaki melek emiridir. Kul bir hata işlediği takdirde soldaki meleğe yazmadır. Şayet kul Allah'a istiğfarda bulunursa onu yazmaktan menedir. Şayet istiğfar etmemekte devam ederse o takdirde de yazar Evet. O bir göz atmaya dursun. Mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır ayeti. Yedim içtim, geldim gittim, gördüm sözlerine varıncaya kadar, hayır olsun, şer olsun, onun her konuştuğunu yazar. Ve nihayet perşembe günü olunca söz ve arz olunur. Onlardan içinde hayır veya şer olanlar tespit edilir, bırakılır, geri kalanı atılır. İşte allah Teala'nın Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ve ana kitap onun katındandır. Kavli bu anlamdadır. allah Teala ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi. İşte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir ayet-i kerimesinde ise. Ey insan, ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi ve ve senin hakkında şüphelenip durduğun yakin üzerindeki örtüyü kaldırıp açtı. Senin kaçmakta olduğun ölüm sana geldi. Ondan kaçma, koşulma ve ondan kaçıp sığınacak bir yer yoktur. Buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi Ya Rabbi sana kavuşmayı bizi sevdir. Allah'ın ölümü bize kolaylaştırır amir. Gerçekten ölüm ağızların tadını kesen bir şey. ve Ölümü temenni etmeyen insanların ölümü düşünmeyen ahiretteki hesabı düşünmeyen insanların nefsine hakim olması da imkansızdır. 23'ten 29'a kadar ona yakın olan dedi ki işte yanımda hazır olan şey. Siz ikiniz atın cehenneme Her inatçı kafiri Hayra bütün hızıyla Engel olan azgın şüpheci Ki o Allah'tan başka bir ilah edinmiştir Haydi siz ikiniz Onu en şiddetli azabın için atın Onun yakın Dostu dedi ki Rabbimiz ben onu azdırmadım Fakat kendisi derin bir Sapırtlıktaydı Buyurdu ki benim katımda çekişmeyin size önceden tehdit göndermiştim benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullarıma asla zulmedici değilim Rabbimiz Sübhane Adem Ademoğlunun amelini tespitlen görevli meleğin kıyamet günü onun yaptıklarıyla aleyhine şehadette bulunup işte yanımda fazla ve noksan olmaksın hazır olan şey diyeceğini haber veriyor evet bu sürücü meleğin sözüdür o şöyle diyecek. Beni kendisine müzaffer ile kıldığım Adem oğlu işte onu hazır ettim. Ve işte o esnada Allah Teala yaratıklar hakkında adaletten hükmedip siz ikiniz atın cehenneme. Helinat kafiri buyuracaktır. Evet. Orası ne kötü varılacak yerdir. Çokça küfreden, hakkı yalan hak ile inatlaşan bile bile hakka batıla karşı çıkan her inatçı kafiri hayra bütün hızıyla engel olan üzerindeki hakları yerine getirmeyin, getirmeyen getirmeyen sıla rahmi kesen iyiliği ve sadakası olmayan harcadıklarında haddi aşan her azgın şükreci cehennemi Allah'ın kabul etana batacak her bir zorba ile Allah ile beraber başka ilah edinen ve karşılıksız olarak cana kıyan işte orada cehennemin alevli ateşine girecek. Yakın, onun yakın dostu dedi ki ayetinde zikredilen arkadaşın o kişiyle görevlendirilmiş şeytan olduğu hadislerde gelmiştir. Evet. Rab Teala insanla onun arkadaş olan cinle benim katımda çekişmeyin buyurur. O ikisi Hak Teala'nın huzurunda çekişirler. İnsan, Rabbim zikir bana geldikten sonra ben ondan saptıran budur der. Şeytan da kalkıp Rabbimiz ben onu azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklıktaydı. Hak yoldan uzaktı der. Rabb Teala da ikisine birden benim katımda çekişmeyin. Size önceden tehdit uyarıcı göndermiştim. Resullerin diliyle sizin özrünüzü kaldırmış, size kitaplar indirmiştim. Böylece aleyhinize hüccetler, deliller ve burhanlar dikilmişti buyurur. 30'dan 32'ye kadar, 35'e kadar. O gün cehenneme doldun mu deriz? O da daha var mı der. Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Zaten uzakta değildir. İşte size vaat olunan, vaat olunan budur. Ki o daima Allah'a yönelen ve duyruklarına riayet eden. Görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelik bir kalp ile gelenlere selametle girin oraya. İşte bu ebediyet günüdür. Oraya diledik, orada diledikleri onlarındır. Katımızda daha fazlası vardır. Allah subhanahu ve teala kıyamet günü cehenneme doldun mu diye soracağı haber veriliyor. Zira Allah'u Teala cehenneme onu bütün insan ve cinlerle dolduracağını vaat etmişti. Allah'u u Teala oraya atılmasını emredeceği kimselerin atılmasını buyurur. Onlar cehenneme atılırken cehennem daha var mı? Bana atacağın bir şey var mı? der. Evet. Ayetin akışından da açıkça anlaşılan da zaten olur. Allah ve teala oraya girmekten, oraya girecek amellerden birileri beri buyursun. Rabbimiz subhanehu ve teala cennette takva sahiplerine yaklaştırır Zaten uzak değildir buyurur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi, cennet insana ayakkabı bağından daha yakındır. Biraz durduktan sonra cehennem de buyurmuştur. Evet. İşte size vaat budur ki o daima Allah'a yönelen ve Allah'a çokça tevbe edip hatalardan sıyrılan, Allah'ın buyruklarına riayet eden, Allah'ın ahdini muhafaza edip bozmayan ve ahdinden dönmeyen işte vaad olunan cennet bunlaradır. Görmediği halde Rahman'dan korkan, Allah'tan başka kendisi hiç kimsenin görmediği gizli bir yerde Allah'tan korkan. Ve Allah'a yönelik bir kalbiyle gelenlere Allah'a boyun eğmiş, Allah'a yönelmiş bir kalbi selim ile kıyamet günü Allah'a kavuşan kimseler içinde selametten girin oraya. Onlar Allah'ın azabından kurtulurlar ve Allah'ın melekleri onlara selam verir. İşte bu ebediyet günüdür. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde, Kişi cennette yetmiş sene yerinden başka bir yere ayrılmaksızın yaslanır. Sonra bir kadın ona gelir ve omuzuna dokunur. Yüzünü ona çevirir ve görür ki yanakları aynadan daha parlak. Üzerindeki en değersiz inci doğu ile batı arasını aydınlatır. Kadın ona selam verir. O selamını alır ve sorar. Sen kimsin? Kadın. Ben Allah katındaki fazlalık der. Üzerinde 70 hulle vardır. Onun en aşağı derecede olanı tuğbadan kırmızı kan rengindedir. Kişi bakışlarını o kadına çevirdiğinde baldırlarının iliğini görür. Üzerinde öyle taşlar vardır ki bu taşın en değersiz incisi doğu ile batı arasını aydınlattır buyuruyor. 36'dan 40'a kadar Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve diğer diğer dolaşan nice nesilleri yok etmişizdir. Kursuluş var mı? Şüphesiz bunda kalbi olan veya hazır bulunup da kulak veren kimseler için ...elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki... ...biz gökleri, yeri... ...ve ikisinin arasında bulunanları... ...altı günde yarattık. Ve bize hiçbir yorgunlukla dokunmadı. Ne derlense ...sabretsin. Güneşin doğuşundan evvel... ...ve batışından önce... rabbinı hamd ile... ...tesbih et. Gecenin bir bölümünde de... ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Evet. Rabbımız Sübhan-ı Kuvvet Biz bu inkarlılardan önce daha kuvvetli olan sayıca daha çok kuvvete kuvvetçe daha güçlü olan ve yeryüzünü diğer diğer gezip dolaşarak araştıran bunların imar etmesinden daha çok yeryüzünü iman eden nice nesilleri yok etmişizdir buyuruyor arkasından Rabbimiz subhanahu ve teala kurtuluş var mı buyurur ki onlar için Allah'ın kaderinden kaçacak bir yer mi var onların toplandıkları Allah'ın elçilerini yalanlamış olarak geldiklerinde kendilerine fayda verip Allah'ın azabını onlardan geri çevirecek mi işte sizler için kaçıp kurtulacağınız ve sığınacağınız bir yer yoktur buyurmuştur şüphesiz bunda kalb olup da anlayan veya hazır bulunup da kulak veren, sözü dinleyip ezberleyen, kalbi ve aklıyla anlayan kimseler için elbette öğüt vardır. Allah o öğütü alanlardan eylesin. Sabah akşam namazında devam eden, secdelerin ardından onu tesbih eden, onu zikreden sanını kulların arasına bizlere de koysun. 41'den 45'e kadar bir münadinin yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün bu sayhayı gerçekten işiteceklerdir. İşte bu çıkış günüdür. Şüphesiz öldürecek de, diriltecek de biziz, biz. Ve dönüş de ancak bizedir. O gün yer yarılır, onlar çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay olan bir haşırdır. Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üstünde bir zorba değilsin. Tehdidimden korkacaklara Kur'an'la öğüt ver. Allah subhanahu ve teala burada da Ey Muhammed! Bir münadinin yakın bir yerden çağıracağı güne kulak verdi. allah Teala bir meleğe emredecek de Beyt-ül Maktis'in kayası üzerinde şöyle nida edecek. Ey çürümüş kemikler! Ey parça parça olmuş masallar! Allah hükümlerin ayrılması için bir araya gelmenizi emrediyor. O gün bu sayhayı gerçekten işleyeceklerdir. ayet kelimesinde, işte sura üfürülmek kast edilmektedir. İşte bu kabirden çıkış günüdür. Şüphesiz öldürecek de, dirilçe, diriltecek de biziz biz ve dönüşte ancak bizedir. Yaratmaya ilk başlayan, sonra tekrarlayan odur. Bu ona tek kolaydır. Bütün yaratıkların dönüşü onadır. Herkesin amelinin karşılığı verilecek. Ameli hayır ise karşılığı hayır, ameli kötü ise karşılığı da kötü olacak. Allah subhanahu ve teala o gün yer yarılır onlar çabucak çıkarlar buyuruyor ki Allah-u Teala gökten bir yağmur indirecek de bulunan tanenin su ile toprakta bittiği gibi yaratıkların cesetleri kabirlerinde bitecek. Cesetler oluşunca allah Teala israf ile emredecek de o sura üfürecek. Ruhlar surdaki bir deliğe konulmuş olacak. İsrail suru üfürdüğü zaman Zafil sura üfürdüğü zaman ruhlar gökten yer arasında dalgalanarak çıkacak. Allahu Teala, izzet ve celalim hakkı için her ruh daha önceden canlandırmakta olduğu cesede dönecek, buyuracak. Böylece her ruh cesede dönecek ve yılan sokmuş kimsenin vücudunda zehirin işlediği gibi cesede işleyecek. yüzü o gün yarılacak ve onlar hızla Allah'ın emrine koşarak hesap yerine duracaklar. O çağırana koşarak kafirler bu zorlu bir gündür diyecekler. O sizi çağırdığı gün hamd ederek davetine uyarsınız ve çok az kalmış olduğunuzu zannedersiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yeryüzünün kalkması için yarılacağı ilk kimse benim suyurmuştur. Evet. Sen onların üstünde bir zorba değilsin. Onları hidayete zorlayacak değilsin. Ve bu senin görevlerinden de değildir. Bu ayet, sen onlara karşı kibir ve cebirlik sahibi olma, onlara karşı yumuşak ol, güzellikle davet et. Tehditimden korkacaklara Kur'an'la öğütler buyurmuştur. Sen Rabbinin isaletini tebliğ et, sen ancak Allah'ın tehditinden korkan ve vaadini uman kimseye öğüt verebilirsin diyor. Allah dilediğini hidayet eder. Allah subhanahu ve teala bizleri razı olduğu kulların ağzına koysun ve kalbimizi İslam'da sabit kılsın, öğüt alanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbi